Muhterem efendim, laubalilik ve şatiyattan uzak durarak Müslümanca tavır sayılan ciddiyet ve vakar sahibi olmanın yolları nelerdir? Lütfeder misiniz? Laubalilik ve tasavvuftaki ifadesiyle şatiyat derece derecedir. Bazıları vardır ki hafizan Allah küfür işmam eder. Bu türlü münasebetsiz yaklaşımlar Allah'a karşı saygısızlıktır. Hiç farkına varmadan insanı küfre atar.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 senin onunla münasebetin ölçüsünde senin davranışlarını akseder. Bir böyle güleyim diye kendini salı salıverirsin. Hemen o huzurunu sana ihsas ettirince gülmen birdenbire bir acı tebessüme inkılav eder. İnanıyorsan ona. İnsan seviyesine göre değişir. O bakımdan küfürden korkma, bir dalaletten korkma bu. öbürlerin ödünü koparır zaten. Çatlarlar onları o, o akıllarına geldiğinde.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 o kadar katî münasebet içinde bulunmalı ki onunla rüyalarına bile girmesin. Çünkü bazı rüyalar biraz şuuraltı müktesebat ve şuuraltı donanım şeklinde gece insanın iradesi gelince onlar kendi hücumlarını insan üzerinde icra ederler. Ama insan o türlü şeylerle münasebetini keserse demek şuuraltını takliye ediyor. Dolayısıyla gelip gece de ona uykuda musallat olmazlar.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 Hemen bir korku, bir mekafet, bir muhabbet gelmeli, yüzündeki tebessüm silip süpürüp götürmeli, onun bütün benliğine bir korku salmalı. Gerçek kurbet kahramanları onlardır. Bunların hiç dudakları geriye gitmez mi? Efendimiz hayatında üç defa gülmüştü diyorlar. Ama çehresi sürekli recanın ifadesi olarak mütebessimdi. Sahabe ve tabiin arasında da öyle olanlar vardı. Hatta bazıları o vasıflarıyla tanınıyor ve biliniyorlardı. Şimdi insan temelde, laubanilikle böyle arasını açarsa, bir mesafe kursa araya, her davranışına sirayet eder bu. Eksersiz yapa yapa alışırsınız siz ona, işte rüyalarınıza da girmez. Sonra diyelim ki sizin dediğiniz şatiyat, daha ziyade seyir-i ruhani yoluyla veya cezbi-i yoluyla veya sizin mesleğinizde olduğu gibi aiz ufak şükür yoluyla Cenab-ı Hakk'a kurbet kazanır bir insan. O ufka açılır artık. Yeni üstadın misal verdiği ve sizin çok defa tekrar ettiğiniz, sürekli tekrür eden, yeki kha, yeki khani, yeki yeki yeki Ne anlıyorsunuz? 17. yüzyılda onu okuyorsunuz. Onu görmek, onu bilmek, onu çağırmak, onu istemek, onun arkasında olmak. Ne anlıyorsunuz bunlardan?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 belli ölçüde onları sıkmamak için ama ben biliyorum ki o alemde mülatefenin kendine göre bir yeri vardır sürekli huzurun soluklandığı bir yerde adeta oksijen diye bir şey kalmıyor bunalıyorlar azıcık dışarıya çıkalım deniyor onlara azıcık hava alalım oluyor yoksa çatlayacaklar yani o atmosferin bir yönüyle mehafet ve mehavete altında ezildiklerinden dolayı biraz hava alalım oluyor onlara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 Esas kalbine onu tam yerleştiremediğini, oturtamadığından dolayı lauvalidir, gayri ciddidir. Ve hiçbir tavrı Müslümanca değildir. Dolayısıyla hiç kimseye bir şey ifade etmez. Esas o tavır <gülüyor> önemlidir. Ben daire-i nur içinde de o sabıkını evvelini öyle gördüm şahsen. Ciddiydiler ve kuridiler. Ne de durduklarının farkındaydılar. Harem dairesinin önündeyse orada el pençe divan duruyor gibi duruyorlardı. Hasılı mesleğimiz itibariyle lahuvalliyin, gayri ciddiliğin şatiyatın bizimle münasebeti yoktur. Biz de onunla münasebetimizi kesmeli, rüyalarımıza birer nüfuz etmesine meydan vermemeliyiz. Mümin ciddi olur. İnsan bütün hayatında ciddiyetin talebi olursa ibadetü tahtında da onu kolay yakalar. Bütün hayatında ciddiyetin arkasında olmazsa bu ibadetü tahtına da sirayet eder. İnsanın normal hayatı, tabi hayatı, hayatın sadece bir faslıdır esasen. Bir usuldur o, bir üsluptur yani. Diğer de ayrı bir üsluptur. Bir müminin umum davranışlarında, ister ibadet davranışlarında, ister muamele davranışlarında, ister tabi hayatı içinde, yani şurada odanın içinde dolaşırken bile bir insan mutlaka bir şey mırıldanabilir. Ama ben kendime göre yani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 Ayağını ayağının üstüne koyma meselesini sadece sabah namazında sünnet kıldıktan sonra istirahat buyurmak üzere sırt üstü hafif uzanıyordu evin içinde o da, kimsenin olmadığı yerde. Hafif sünnet kıldıktan sonra ayağını ayağının üstüne atıyor böyle, hafif bir dinleniyor sonra sabah namazına gidiyordu. Hayatının her damlasında, her santiminde temkin vardı, teyakkuz vardı.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 İddia edersek yalan söylemiş oluruz. E vermediği halde olduğumuz yerde durursak ona önem vermiyoruz demektir. Ne olursa olsun ne kadar inanmışsam mal o kadarını kabul et demek gibi saygısızca bir tavır olur o. Öyle değildir müminlik. Tatmışsan parmağım aşkın balına bandıkça bandın bir su ver. O suyu kim ise aman, kalbe doğar nur cihan, verir hayatı cavidan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 telkin edin. Herkes birbirine telkiniz. Nuh no, ahirette müjde mi geldi? Cennetle mi tepşir edildi? Nuh. No. O zaman bile insan öyle yapmaması lazım. İçeriyi adımını atacağına kadar. Zaten orada öyle yapamazsın da. Oradaki zevk ve lezzet, oradaki ruhani has daha ziyade, o ufka it, marifete bağlıdır. Orada gülme, oynama, hoplama, zıplama değil yani.